Dinleyenler, radyonuz Akra Efenden, İstanbul küçük çalmacı stüdyolarından hepinize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Yeni bir İslam bilgileri ve icatları programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, Orta Çağ kültürünün bugün hala yaşayan bazı yansımaları üzerinde durulduğunda, sık sık Orta Çağ karanlığı diye bir terim kullanıldığını fark edersiniz. Evet, bu karanlık çağı gerçekten vardır. Fakat bu karanlık, bizim geçmişimiz için değil, Batılıların geçmişi için geçerlidir. Bunu burada uzun uzun anlatmak hayli vakit alacaktır. Ancak şu kadarını belirtmek sanırım uygun olur. Orta Çağ, Avrupalıların Rönesansı'nın bilim alt yapısını hazırlayan Müslüman bilim adamlarının altın çağını oluşturmaktadır. Orta çağda Müslüman bilim adamları bilindiği gibi 8-12. yüzyıllar arasında Müslüman, Arap, Türk ve İranlılardan meydana gelmektedir. Bunların bugünkü bilime olan katkılarını referanslar en kötümser ihtimalle %60 olarak belirtmektedir. Konuyla ilgili olarak Profesör Gautier'in şu sözleri çok şey anlatmaktadır. Rönesans'ın ilk kekeleme anları öyle bir devreye rastladı ki, barbarlıktan uyanmakta olan Avrupa, İslam medeniyetine bitkin bir hürmetle bakmaktaydı. Taklidi imkansız bir örnek karşısında cesaretini kaybeden batının kolları sarkıyordu. Yalnız Cebri değil,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 Bugün bütün dünyanın kullandığı onluk sayı sistemi ve onun sıfırdan dokuza kadar olan rakamları bilim literatüründe Arap rakamları olarak geçmektedir. Bu Arap rakamlarını işleyip Batıya takdim edenlerse yine Müslüman bilim adamlarıdır. Dikkatlerimizi Müslüman bilim adamlarının Avrupa Rönesansına yaptıkları etkilere yoğunlaştırmak için kendimize şu soruyu soralım. Matematik derslerinden hepimiz az çok biliyoruz. Cebir denklemlerinde ve koordinat sistemlerinde çoğu kere bilinmeyeni X harfiyle gösteriyoruz. Acaba içimizde hiç düşünen oldu mu? Bu X neyin nesidir? Bugün bütün dünyada kullanılan şu onlu sayı sistemimizi çekip alırsak yaşanacakları şöyle bir düşünelim. İşte bütün bunların kaynak noktalarının ve bu noktalarda Müslüman bilim adamlarının oynadıkları rollerin bilinmesinin ne kadar önemli olduğu ve bundan insanımızın ne kadar büyük mutluluk duyacağı tartışmasızdır. Bu çerçevede hemen aklımıza gelebilen Müslüman bilim adamlarının sadece isimlerine kısaca değinmek gerekirse, Akşemseddin, ah Battani, Cabir, Cezeri, Fergani, Biruni, Harezmi, Hezarfen Ahmet Çelebi, İbni Sina Piri Reis, Errazi Ali Kuşçu Kadızade Rumi, Seydi Ali Reis, Ulu Bey, İbni Türk İbrahim Efendi, İbrahim Hakkı Erzurumi, İsmail Gelembevi Kadızade Rumi, Nasurettin Tusi, Lagari Hasan Çelebi, Farabi Hazini, Ebul Vefa ve Ömer Hayyam'ı anmadan geçmemek gerekir. Bunun hemen arkasından, orta çağdaki Müslüman bilim adamlarının bilime katkıları hususunda, bazı batılı bilim adamlarının sözlerine değinmeden geçmemek gerektiğini düşünüyoruz. Gustav Le Bon şöyle diyor. Avrupa'nın kara bir barbarlık içine daldığı bir devrede, Bağdat ve Kurtuba gibi İslam'ın hüküm sürdüğü iki mühim merkez, parlak nurlarıyla dünyayı aydınlatan bir medeniyetin ocaklarıydı. Batı Almanyalı bir kadın yazar olan Dr. Zikrit Hunke şöyle diyor. Altı hasır önce Paris Tıp Fakültesi dünyanın en büyük kütüphanesine sahipti. Bu kütüphane sadece bir kitaptan müteşekkildi. Bu kitap bir Müslümanın eseriydi. Öylesine kıymetliydi ki, Hristiyan krallarının en mutassıplarından biri olan 11. Ludwig bile, vuku muhtemel önemli sıhhi vakalarda, özel doktorlarının ancak tek nüshası bulunan bu kitaba başvurabilmeleri için, 100 altın taler ve 12 gümüş mark yatırarak, üzerinde kira hakkı tesis etmişti. Kütüphanenin bir tek eseri, Yunanlıların ilk devirlerinden itibaren, miladi 925 yılına kadar, tıp sahasında mevcut bütün bilgileri kapsıyordu. Bu sebeple, mütakip 500 yıl içinde kendisine hiçbir şey eklenmeyen ve bir Müslümanın kaleminden çıkan bu muhteşem dev eser, bütün manastırlardaki mütevazı ve ince hacimli eserin bin misline muadildi. Kontinent Reisis adıyla, 1279'da Sicilya'da tercüme edilerek bütün Avrupa'yı etkisi altına alan ve Hipokrat'tan o zamana kadar geçen devrin tam bir tıp ansiklopedisi olan Hunke'nin bahsettiği bu kitap Müslüman bilim adamı Razi'nin El-Havi adlı eserinden başkası değildi. Fransız fizikçisi Pierre Curin, Endülüs İslam medeniyetinin bilime yaptığı katkılar hususundaki bir değerlendirmesinde şöyle diyor: Endülüs'ten bize 24 kitap kaldı. Bu sayede uzaya gittik. İslam kütüphanelerini yakıp yıkmasaydık, şimdi galaksilerde şehirler kurup yaşıyor olacaktık. <gülüyor> Yaşıyoruz sadece Sorular sır içinde En mutlu anda En mutlu anda Hüznümle söyle Yaşıyoruz sadece Evden geldiğince Yıllardan sonra Bilmece Dünyalarda yükselen sımsıcak umutlar var Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar Kimi zaman en mutlu boşlukta zaman zaman Yaşıyoruz sadece kimselere yük olmadan Dünyalarda yükselen sımsıcak umutlar var Billerde binbir hece, bakışlarda ya karışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta zaman zaman yaşıyoruz sadece kimselere yük olmadan. Yaşıyoruz sadece, sorular sır içinde. En mutlu anda, en mutlu anda düşünme söyle. Yaşıyoruz sadece, Aa, elden geldiğince, yıllardan sonra bilmece Hüyelerde yükselen sim sıcak umutlar var dillerde bin bir hece bakışlar da yakarışlar kimi zaman en mutlu boşlukta zaman zaman yaşıyoruz sadece kimselere yük olmadan hüyalar da yükselen sim sıcak. Umutlar var, dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar. karışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta, zaman zaman yaşıyoruz sadece kimselere. Yük olmadan. Gün genç akrayla başlar, akrayla devam eder, akrayla biter. Akra her zaman bir adım önde. Değerli dostlar, Orta Çağ'daki Müslüman bilim adamlarının bilime katkıları hususunda... Bazı batılı bilim adamlarının sözlerini aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biri Foltun sözleri ise şöyledir. Roger Bacon ve gerekse adaşı, deney metodunu Avrupa'ya sunma şerefine kazanmaya layık değillerdir. Onlar İslam ilim ve metodunu Avrupa'ya nakledici olmaktan öteye gidememişlerdir. Deney metodunu kimlerin icat ettiği konusunda münakaşaya girişmek, Avrupa medeniyetinin kaynaklarını inkar etmekten başka bir şey değildir. Breffold, bugünkü tabiat ilimleriyle ilim zihniyetinin kaynağının da Orta Doğu bilim zihniyeti olduğunu insanlığın oluşu adlı eserinde şu sözleriyle vurgulamaktadır. İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi ve yardımı ilimdir. Fakat Avrupa'yı yeniden hayata kavuşturan şey sadece ilim de değildi. İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirler de Avrupa hayatına ilk parlaklığı vermişti. Avrupa'nın ilerlemesinde İslam kültürünün kesinlikle tesirini göremediğimiz bir basamak yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam eden gücüyle kendini gösterdiği en büyük zaferlerin kazanılışına sebep olduğu alan, tabiat ilimleriyle ilim zihniyeti olmuştur. Ortaçağ bilim tarihinde, Miladi 786-833 yılları arasında yönetimde bulunan, Abbasi halifesi memnunla başlayan bu bilim çağı, çoğu kere erken Rönesans dönemi, Avrupa Rönesansı ise geç Rönesans dönemi olarak anılmaktadır. Tanınmış daha yüzlerce batılı bilim adamlarının literatürde, erken Rönesans dönemini hayranlıkla tasvir ettikleri, binlerce yazı ve görüşler mevcuttur. İslam dünyasında ilimlerin en parlak dönemi, Miladi 750-1100 yılları arasında olmuştur. Bu çağ için meşhur ilim tarihçisi George Sarton, İlim Tarihi isimli Beş ciltlik Eserinde, ilimlerin gelişiminin önemli noktalarının her birine birer Müslüman ilim adamını yerleştirmiştir. Batı'da başlatılan geç Rönesans döneminin çekirdeğini meydana getiren erken Rönesans dönemini gerçekleştiren bazı ünlü bilim adamlarımızı bilim alanlarıyla birlikte kısaca gözden geçirelim. İlk Cebir kitabını yazan Batıya Cebiri 09 rakamlarını ve kullanılışını öğreten İslam algoritma kelimesine kaynak olan İtalyan hekimi Cordano tarafından, dünyanın 12 dahisinden biri sayılan, kitapları batılı matematikçilerin kaynak kitapları olan bilim adamımız, Harezmi. Matematik, fizik, jeoloji, farmakoloji, botanik, astronomi, coğrafya gibi çeşitli bilim dallarında ölmez eserler veren, matematikte fonksiyon kavramını ilk defa kullanan, Dünyanın dönüşünü ilk defa ispat eden, yaşadığı devre adını veren Galileo, Bruno, Leibniz ve Leonardo'ya araştırmalarında öncülük eden, Ümit Burnu ve Amerika'dan ilk defa bahseden, felsefeyle uğraşan ve mukayeseli dinler tarihinin temellerini atan Biruni, asırlar boyunca kitapları Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan Tarih Tıp Fakültesi'nde resmi hala asılı bulunan, orta Çağın en büyük klinikçisi, kimyager doktoru olan, çiçek ve kızamık hastalıklarıyla ilgili ilk eser yazan, fizikçi, astronom ve matematikçi olan, eserleriyle Kepler'e yol gösteren, Razi, 800 sene ismini Avrupa'da zikrettiren, Eserleri Avrupa Üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan, çağların en büyük tıp araştırmacısı, ayrıca pastöre araştırmalarında ışık tutan, jeoloji, fizik, metafizik, felsefe, matematik, botanik, zooloji, astronomi, geometri ve müzik ile uğraşan, Paris Tıp Fakültesi'nde resmi hala asılı bulunan İbni Sina, Pastörden 400 sene önce mikrobu keşfeden Akşemseddin, dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri olan, trigonometrinin mucidi olan, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan, Koperniye ve Laplace araştırmalarında öncülük eden Battani, ekliptik düzlemi ilk defa tespit eden Fergani, 1636 yılında Galata Kulesi'nden havalanıp İstanbul Boğazı'nı geçerek Üsküdar'daki Doğancılar'a kadar havada uçan ilk kişi Hazerfen Ahmet Çelebi, 8 asır önce birçok otomat sistemlerinin yapıcısı, ilk robotun ve bilgisayarın babası, sibernetiğin kurucusu Cezeri, atom bombası fikrinin mucidi, Avrupalı bilim adamlarından 1000 sene kadar önce atomla ilgilenmiş ve atomun tarifini yapmış olan bilim adamımız, Lavoisier prensibi, Geylusak prensibi, Newton prensibinin sahibi ve ilham kaynağı, ilim tarihinde ilk defa laboratuvar kuran, deney ve gözleme ilme getiren, laboratuvarında ilk suni hücrenin yaşamasını temin eden, dünyanın 12 dahisi arasında bulunan, Cabir bin Hayyan, ses olayını ilk defa fiziki açıdan açıklayan, felsefe, matematik, mantık, tıp, metafizik ve musiki ile ilgilenen, ilimleri ilk defa sınıflandıran Farabi ve 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizen ve bununla günümüzdeki bilim adamlarını hayrete düşüren Piri Reis. Bir gün suyu bak aynaya, gör kendini iyi sende kötü sende bak aynaya, gör kendini. Nefse uyma. gör kendini. Oluk kişi nefse uymaz. Bak aynaya, gör kendini. İnsan ne akra.io.net. Akra Efendim tüm dünyada 24 saat sizinle. W <gülüyor> Tüm dünyada 24 saat sizinle. W Değerli Akra Efendim dostları. İslam bilginleri ve icatları programımızda Müslüman bilim adamlarını tanımaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim elbette ki Müslüman bilim adamları eser arasından önce saydıklarımızda kalmıyor. İlk katarakt ameliyatını kendine has biçimde yapan Müslüman bilim adamı Ammar, zooloji ilminin öncülerinden, hayvan gübresinden amonyak elde eden Cahiz, Botanikçi ve astronom bir alim olarak bilinen Dinaveri, Medcezir olayını yani gelgit olayını ilk keşfeden bilgin Ebu Maşer, yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin Hazini, Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim İbni Firnas, optik ilminin kurucusu, İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran, Galile Teleskopu'nun arkasındaki isim İbni Heysem, 18. yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerinden İsmail Gelenbevi, veren mikrobunu Robert Koch'tan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor Kambur Vesim, Ortaçağın Herodotu, Müslümanların Pirinus'u, astronom ve coğrafyacı Bilgin Kazvini, füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan Bilgin Lagari Hasan Çelebi, trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Meragara satanesini kuran matematikçi ve astronom Nasruddin Tusi, Cebirdeki Newton veya Binom formülü diye bilinen formülü bulan Bilgin Ömer Hayyam, Newton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk İslam bilgini Sabit Bin Kurra, bin sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı Zehravi, bu konudaki ilk akla gelen isimler olarak sayılabilmektedir efendim. Değerli dostlar, sözüm burasında Avrupa'ya matematiği öğreten, doğuda ve batıda etkili olmuş meşhur İslam matematik alimlerinden yeni bir ismi, Ebu Kamil Şuca'yı tanımaya çalışalım efendim. Ebu Kamil Şuca Asıl ismi, Şuca bin Eslem bin Muhammed el-Hasib el-Mısri olup, künyesi Ebu Kamil'dir. Matematikçiler arasında, İbni Eslem el-Hasib, yani hesap, matematik bilgini adıyla meşhur olmuştur. Doğum ve vefat tarihleri net olarak bilinmemekle beraber, kaynaklarda, Hicri 236-339, Miladi 850-950 seneleri arasında yaşadığı ifade edilmektedir. Hasan, Mısırlı olmasından dolayı El Mısıri diye de anılmaktadır. İlk dönem klasik kaynaklarında bilgi bulunmadığı için, hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemekte, yakın yıllara ait çalışmaların bir kısmında, Ahmet bin Tolun zamanında, Miladi 868-884 yıllarında Kahire'de yaşadığı ve gemi inşaat mühendisi veya yapımcısı olarak bir kısmında ise bazı valilerin yanında muhasip olarak çalıştığı söylenmektedir. Ancak Hicri 236, Miladi 850'de vefat eden Arzemid'den sonra geldiği ve Kitabül Cebr ve'l Mukabele adlı eserinin de Hicri 344 miladi 955 tarihleri arasında yaşamış, Ali bin Ahmet el-İmrani, el-Mevsili tarafından şerh edildiği göz önüne alınırsa, Ebu Kamil'in bu iki zatın ölüm tarihleri arasındaki zaman diliminde yaşadığı kabul edilebilir. Ebu Kamil şuca, matematik ve bilhassa cebir alanındaki başarılarıyla dikkat çekti. Ünlü matematikçi, Muhammed bin Musa el-Harizmi'den sonra eserleri zamanımıza ulaşan ilk matematikçi olup, eski İslam cebir geleneğinin son temsilcisidir. Kendisinden önceki İslam matematikçilerinin yanı sıra, eski Yunan matematikçilerinden etkilenmiş olması muhtemeldir. İkinci dereceden cebir denklemlerini, Harizmi'nin metoduyla çözüyordu. Bununla yetinmeyen Ebu Kamil, bu çözüm metotlarına bazı orijinal izahlar getirdi. Liner, yani birinci dereceden, kuadratik, yani ikinci dereceden, ve daha üst derecedeki denklemler, belirsiz denklemler ve tam sayı problemlerine ait çözüm yolları ortaya koydu. Ebu Kamil, Cebir tarihinde ilk defa, ikinci derecenin üstünde denklemlerin çözümünü tam bir hassasiyetle gerçekleştirdi. Bu yüzden ona, Harezmi'den sonra ikinci Cebir teorisyeni gözüyle bakılmaktadır. Cebirdeki bu otoritesini, İslamiyet'te fıkıh bilgisinin en önemli konularından biri olan, ferayiz yani miras taksimi hesaplarının çözümünde kullandı daire içinde çizilecek düzgün pentagonunun tersimi meselesini dördüncü derece denklemine çevirdi ve bu denklemi ikinci derecede denklemlere getirdi. İlim tarihi yazarlarından George Sarton, onun hakkında en büyük matematikçi tabirini kullanarak, Introduction to the History of Science adlı eserinde şöyle demektedir. Ebu Kamil, ikinci dereceden cebir denklemlerinin hakiki köklerini keşfetti. Cebirsel ifadelerin çarpma ve bölme usullerini geliştirdi. Martin Levy ise The Al-Cebr of Abu Kamil adlı eserinde onun hakkında Ebu Kamil, düzgün beşgen ve çokgenlerin kenarlarını, Cebir denklemleriyle hesaplamayı başardı. Bunu yaparken de özellikle dördüncü dereceden denklemleri kullanmıştır, demektedir. Florin Kajori ise, matematik tarihiyle ilgili eserinde, miladi 13. asrın ortalarında, Ebu Kamil'in eserlerinin batı ilimleri dalında, yegane başvuru kaynağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. <gülüyor> kalbi istedim Eğer ulaşırsan bu büyük kutsuluğu bütün kurtulup temizlenir kal Allah'la doldun da mutmain olursun nenidir kay Allah Değerli dinleyenler, Ebu Kamil Şucan'ın adı Avrupalılara matematiği öğretenler arasında anılmaktadır. Bu büyük matematikçi, Harezmi'nin cebir konusundaki görüşlerini geniş ölçüde geliştirmiştir. Cebir ve aritmetikle sistematik bir şekilde meşgul olmuştur. Bu konularla ilgili beş ayrı önemli eser vermiştir. Böylece Müslüman ve Avrupalı matematikçilere büyük bir bilgi hazinesi bırakmıştır. Ebu Kamil ve diğer Müslüman matematikçiler sayesindedir ki cebir matematik ilimleri haline gelmiştir. Avrupa'ya matematiği aktarmada büyük rolü olan Pizalı Leonardo başarısını daha ziyade Ebu Kamil'e borçludur. Zira Leonardo sayılara üst ve kök almayı, iki ve birçok bilinmeyenli denklemleri, kare ve küplü denklemlerin tertip ve çözümlerini başta Ebu Kamil olmak üzere, diğer İslam bilginlerinden öğrenmiştir. Mısır'a yaptığı seyahatler esnasında onun eserleri üzerinde uzun boylu incelemeler yapmıştır. Kendisini şöhrete kavuşturan eseri Liber Abasi'yi yazmasında bu bilgilerin büyük rolü vardır. Şuca sadece Leonardo üzerinde değil diğer Avrupalı bilginler üzerinde de tesirli olmuştur. Kendisini Kerhi ve Ömer Hayyam takip etmiştir. Batı aleminde ise Leonardo Fibonacci Ebu Kamil'in metodunu benimsemiştir. Ebu Kamil Şuja'nın Kitabul Cebr ve Mukabele veya Kitabü Şamil adıyla bilinen en meşhur eseri üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Harezmi'nin cebrini ilavelerle açıklamıştır. Burada kat sayıları irrasyonel, köklü sayı olan karışık ikinci derecede denklemlerin çözümlerini göstermiştir. Böylece Yunanlıların irrasyonel sayılarla ilgili yanlış bilgilerini çürütmüştür. Ebu Kamil'in burada ele aldığı konulara getirdiği en önemli yenilik, irrasyonel sayıları mukteranat denklemlerinin kökleri yanında, kat sayılarında da kullanmasıdır. Eserin ikinci bölümünde, kendinden önce gelen Yunan ve İslam cebircilerinin çözmekte güçlük çektikleri, hatta çözemedikleri geometrik problemlerin, kendi keşfi olan cebirsel çözüm metoduyla kolaylıkla çözülebileceğini ortaya koymuştur. Bu bölümde çözdüğü problemler, bir daire içinde çizilmiş eşkenar beşgen, ongen, ve onbeşgenin kenarının uzunluğunun nümerik olarak tayinene ihtiva etmektedir. Bu kenarları cebirsel denklemlerle hesaplayarak cebirsel yöntemlerin geometrik problemlere uygulanma şeklini göstermektedir. Üçüncü bölüm ise modern matematikte diyofantik denklemler adı verilen ikinci dereceden belirsiz eşitlikler ve bu tür eşitlik sistemleriyle başlamaktadır. Kendisi bu eşitliklerin bazısının yeni, bir kısmının ise daha önce incelenmiş olduğunu söylemektedir. Matematik tarihçilerince kabul edilen genel görüş, Ebu Kamil'in belirsiz denklemlerin çözümünde bağımsız olduğu şeklindedir ve bu bölümdeki bu ikinci tip eşitlikler, Ebu Kamil'in topantus ve aritmatikanın tesiri altında kalmadığını da açıkça göstermektedir. Ebu Kamil şuca, bu denklemlerden sonra birinci dereceden denklem sistemlerini de ihtiva eden, Eğlendirici, dinlendirici matematik problemleri üzerinde durmaktadır. Eserin sonunda muayyen bir sayıdan başlayan sayıların karelerinin toplamını veren ifadeler üzerinde bilgi verilmektedir. Ebu Kamil, cebir ilmine Harizmi'den farklı bir şekilde yaklaşmaktadır. Ona göre cebir bilinmeyenin tespitinde kullanılan bir yoldur ve muhtevası gereği diğer bilinmeyeni tespit etme yollarından farklıdır. Ayrıca Cebir tarihinde ilk defa Cebir'in hesabı da ihtiva edecek şekilde genişletilebileceğini görmüştür. Bunlardan başka İslam Cebir tarihinde ilk defa X üzeri 2'den büyük kuvvetleri kullanan matematikçi de Ebu Kamil'dir. Kuvvetlerin toplamı kairesinden hareketle Cebirsel işlemlerde X üzeri 8'e kadar olan kuvvetlere geniş bir şekilde yer vermiştir temel cebirsel ifade ve denklemlerin yanında, karakökle yapılan toplama ve çıkarma formüllerini de açık olarak vermiştir. Ebu Kamil'in incelediği problemlerin tamamı, iki denklemden oluşan birinci dereceden 3, 4 ve 5 bilinmeyenli bir denklem sistemine indirgenmektedir. Denklem sistemindeki x, y, z gibi bilinmeyen değerlerin karşılığı ise, tam sayı olmak zorundadır. Çünkü bizzat kendisi denklemlerdeki bilinmeyen değerlerin yerine, kuş, kılıç, kargı, adam, kadın ve çocuk gibi varlıkların konulabileceğini ifade etmektedir. Ebu Kamil'in bu tür problemlerin çözümünde takip ettiği genel yöntem tamamen cebirseldir ve ayrıca son derece düzenli ve sistematik bir yola sahiptir. Denklemlerde bilinmeyen değerlerin lafsi sembolleri X eşittir şey, Y eşittir dinar yani altın para, Z eşittir fez yani bakır para, ve dördüncü değer, eşittir, hatem olarak verilmekte ve bu dört tabir başka hiçbir anlamda kullanılmamaktadır. Sabit sayıya ise dirhem veya adet kelimeleriyle işaret edilir ve sayılarda kelimelerle gösterilir. Ebu Kamil Şuca Cebiri ile kereci başta olmak üzere kendinden sonra gelen birçok İslam matematikçisinden etkilenmiştir. Ortaçağ Avrupa matematiğinin kurucusu kabul edilen Pizalı Leonardo Fibonacci'nin Liber Abaci, Patrica Geometrica ve Liber Cuantrotorum adlı kitaplarıyla Boncon Pagni tarafından Sigrid I ve Sigrid II adı altında yayınlanan yazılarından Ebu Kamil'in Cebirinden derin biçimde etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ebu Kamil Cebir ilmine Harizmi'ye göre daha nazari, öklide göre ise daha ameli bir yaklaşım getirmiş. Böylece uygulama yönü ağır basan eski Babil Harizmi Cebir geleneği ile teorik Yunan Cebir geleneği arasında bir sentez yaparak formal Cebir'in gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ebu Kamil ve eserlerinden bahseden ilk kaynak İbn-i Nedim'in El-Fihrist adlı eseridir. Buna göre Ebu Kamil şunca Kitabul Fehah, Kitabun Müftahil Fehah, Kitabul Cebr ve Mukabele, Kitabul Asir, Kitabut Tayr, Kitabul Cem ve Tefrik, Kitabul Hatain, Kitabul Misaha ve Hendese ve Kitabul Kifaye adlı eserleri kaleme almıştır. Bunlardan Kitabul Cebr ve Mukabele ile Kitabul Misaha ve Hendese dışındakilerin Arapça metinleri bugüne ulaşmamıştır. Başıma den ha lar da kahroldum kahroldum başımda sevda bir başıma den ha lar kahroldum kahroldum sen kim bilir rüzgarı mevsimlerimle kim bilir Kulağınız ve gönlünüz affiyetle olsun. Ahriyefendi. Değerli dinleyenler, Ebu Kamil Şucan'ın önemli eserlerinden özet olarak bahsetmek gerekirse başlıcaları şunlardır. Bir Kitabül Cebr -ı vel Mukabele. Ebu Kamil'in en önemli ve en ünlü eseri olup Kitabı Şamil adıyla da bilinmektedir. Uzun zamandan beri Latince ve İbranice tercümeleri aracılığıyla tanınan eser, Ali bin Ahmet el-İmrani'den başka, İstahri, Ebul Kasım el-Kuşeri ve İbrahim bin Ömer es sumbid tarafından da şerh edilmiştirse de, bunların hiçbiri zamanımıza ulaşmamıştır. İbni Haldun mukaddimesinde de bu eseri, Harizmi'nin kitabından sonra Cibir alanında yapılmış, en güzel çalışma olarak nitelendirmekte, şerhlerinin en güzeli olarak da, Kuşeri'nin şerhini göstermektedir. Daha sonra İslam matematikçileri ve Katip Çelebi de, Ebu Kamil'in bu kitabını, Harezmi'ninkinden sonra, Cebir sahasında yazılmış en önemli eserlerin başında zikretmişlerdir. Kitab-ül Cebir'in iki Arapça nüshasıyla, bir İbranice ve bir Latince tercümesi ele geçmiş olup, Arapça nüshalarından sadece, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki Kara Mustafa Paşa numara 379-111 varakta kayıtlı nüsha Ve Profesör Dr. Fuat Sezgin tarafından 1986 yılında Frankfurt'ta tıpkı basım olarak yayınlanmıştır. Meşret'te Asitano Kuds Kütüphanesi'nde bulunan diğer nüshaysa eksiktir. Mantualı Mordekai Finzi'nin yaptığı İbranice tercüme ilk önce 1935 yılında Weinberg tarafından Almanca, daha sonra da 1966 yılında Martin Levy tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte yayınlanmıştır. Ancak Arapça metne göre İbranice metin eksik görünmektedir. Latince tercüme ise aslı üç bölüm olan eserin sadece ilk iki bölümünü ihtiva etmektedir. Bu tercüme Karpinski tarafından incelenerek Almancaya tercüme edilmiş ve bir makaleyle ilim alemine tanıtılmıştır. 2. Kitab-ül Taraif fil Hisap i̇bn Nedim'in El-Fihristin'de zikredilmeyen kitaptır. Belirsiz denklemlerle çözülebilen problemler konusunda zamanımıza ulaşan en eski Arapça eserdir. Leyden ve Paris'te iki nüshası bulunan Kitabı ül Taraif'in ilk defa Mantualı Mordecai Anzi tarafından İbranice'ye tercüme edildiği bilinmekteyse de dot bu tercümenin doğrudan Arapçadan değil İspanyolcadan yapılmış olabileceğini belirtmiş, Suter'de bu görüşü doğrulamıştır. Buna göre eserin ilk önce İspanyolcaya çevrilmiş olması gerekmektedir. 3. Risale fil Muhammed vel Muhaşşer Dördüncü dereceden ve irrasyonel katsayılı sayılı ikinci dereceden katışık denklemlerin çözülmesine ihtiva eden bu kitapta, cebirsel yöntemler geometrik problemlere uygulanmıştır. Dikkati çeken bir nokta, sabit sayının o güne kadar yapıldığı gibi bir rakamı veya bir harfle gösterilmeyip on rakamıyla gösterilmiş olmasıdır. İbranice'ye de tercüme edilmiş olan eser, Latince versiyonundan Almanca'ya çevrilerek şerh edilmiştir. Ayrıca Seserdot tarafından İtalyanca'ya da tercüme edilmiştir. Ebu Kamil Şucan'ın klasik ve modern kaynaklarda zikredilen diğer eserleri de şöyle sıralanabilir. 1. Kitabül Cemc ve Tefrik. Hesapta kullanılan 4 işlem kurallarından bahseder. 2. Kitabül Hatayin, Bilinmeyenin tespitinde çift yanlış yönteminin kullanımından bahsetmektedir. 3. Kemalül Cebr ve Tamamih ve Ziyade fil Usuli. Kitabül Kamil adıyla da bilinmektedir. Katip Çelebi'nin eserinde bahsettiği bu eser, Salih Zeki'ye göre Ebu Kamil'in cebir üzerine kaleme aldığı ilk çalışmasıdır. 4. Kitabül Vesaya bil Cebr vel Mukabele. 5. Kitabül Vesaya bil Cüzur. Katip Çelebi tarafından bahsedilen eserin bir nüshası Musul'da bulunmaktadır. 6. Kitabül Misaha vel Hendese. Yer ölçümü ve geometriyle ilgili bir eserdir. Profesör Dr. Fuat Sezgin'in eserlerinde "Misahatül Arazin adıyla bahsettiği eserdir. Değerli dinleyenler, Bir İslam Bilginleri ve İcatları programını daha burada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta